1574 numaralı konu, Hazreti Peygamberin, günde 70 kere bağışlanma dileyen kişinin 700 günahı silinir, buyurmaları, evet, Enes bin Malik şöyle anlatıyor, birlikte dolaşmaya çıktığımız bir gün Hazreti Peygamber bize, Allah'tan bağışlanma, istiğfar, dileğiniz, buyurdular, emrini yerine getirdiğimizde, bunu günde 70 defa yapınız, diyerek sözlerini şöyle sürdürdüler, günde 70 defa bağışlanma dileyen hiçbir erkek ya da kadın yoktur ki onun 700 günahı silinmiş olmaz. Günde 700'den fazla günah işleyen erkek ve kadın ise helak olmuştur.